Merhaba, ee, bu Deleuze ve Guattari e, seminerleri aslında e, bir öneri üzerine aklıma gelen bir şey bana e, 1991'den beri ilk defa yapıyorum yani 20 sene geçmiş. E, 20 sene zarfında e, birçok e, ders yaptım, birçok e, konferans yaptım fakat Deleuze-Miguattari üzerine e, direkt bir şey yapmayalı e, çok oldu. Şeyler hariç ama onlar tabii bir e, konferans dizisi, e, Deleuze'ler üzerine yapılan konferanslar. E, burada e, aslında Barış Başaran'ın bana önermesiyle e, başlayan bir macera diyeyim. Benim için de bir macera. Onun içinde e, bu seminerin ismini de bir macera, düşünce macerası diye koydum. 20 yıllık bir e, zaman e, zarfı içinde bazı metinleri belki hiç okumadım. E, bazı metinleri başka şeyler için okudum. Ama... Böyle bir e, maceranın bugün e, 1972'de çıkan Antiyodip'ten 1991 diye hatırlıyorum. Evet, 91'de çıkan felsefe nedir? Zaman aralığı aslında e, bir 20 yıllık yine... <gülüyor> zamandan oluşuyor. Yani bir 20 yıl, onların zamanı 20 yıl da e, benim İstanbul'a geldiğim zaman ilk geldiğim sırada böyle bir şey yapmıştım. Bilar o zaman vardı. E, Bilar Karaköy'deydi, pardon Karaköy diyorum, tüneldeydi. Yani şu e, yan tarafa gelmedim nebel. E, o bakımdan hem kapanmış olan bir bilerin yakınındayız. Onun için 20 yıllık bir zaman biriminin mekana e, yakınlaşması da ilginç bir şey. Ama diğer yandan e, bu süreç sarfında birçok metinler Dööz'ün ve Gattari'nin e, çevrildi. 90 başında ilk çevirmiş olduğum diyaloglarla başladı Dööz'ün İstanbul macerası. Daha sonra Bin Yayla'dan bazı yaylalarla devam etti. Aynı zamanda, aynı sırada üç ekoloji ilk hil yayınları tarafından yayınlanmıştı. Daha sonra bağlam yayınları onun yeni baskısını yaptı. Yani e, İstanbul'un macerasıyla e, Fransa'nın macerasının iki ayrı hikayesi var. Ben e, belki ara sıra istemesem de İstanbul macerasından e, bahsetmek durumunda kalırsam bile mümkün olduğu kadar onların düşünce e, düzenlemesi için de diyeyim e, kalarak e, devam edeceğim. Şimdi aslında şunu e, görmek lazım: İstanbul ve Paris iki ayrı macera diye düşündüğümüz zaman iki ayrı bağlam iki ayrı değil iki ayrı tarih çıkıyor karşımıza. Ve e, özellikle Fransa bağlamının için düşünmeye başlarsak, İstanbul bağlamından çıkıp o dönemin birazcık e, hangi şartlar içinde bu düşünce ortaya çıkmaya başladı? Öyle e, başlayalım biz de konuşmaya. Şimdi 1916 50'li ve 60'lı yıllar Fransa'sı bir yandan marksizmin içindeki marjist düşüncenin içindeki yenilikler içinde geçermeye yeşermeye başlıyor. E, burada tabii önemli bir figür marksizm için Fransız Komünist Partisi içinde ee, bir tür marjinal bir yere olan Louis Althusser tabii e, önemli. Onun Marx için kitabı yahut e, Türkçe'de çevrilen ve çok sıklıkla adından bahsedilen ideoloji meselesi yani devletin ideolojik aygıtları diye Althusser'in adlandırdığı bir bakış. Ve tabii Althusser'in aynı zamanda ee, psikiyatrik dünyası. Yani e, bir tür e, ara sıra içirdiği nöbetler ee, psikiyatriyle olan ilişkisi, psikiyatrikle olan ilişkisi, Lacan'la olan ilişkisi. Lacan'ın dil bilimi bir taraftan sosyoloji gelenek, diğer taraftan Jakobson'un ee, özellikle savaş sonrası e, geliştirmiş olduğu ve Levi Strauss tarafından bir seyahat e, yap sırasında, e, ikisi de e, Paris'in işgali e, sırasında Vichy hükümetinden e, döneminde Fransa'dan kaçıp Amerika'ya giderlerken bir vapur yolculuğu içinde beraberler. Suriyelistler aynı e, vapurun içinde. E, Levi Strauss'un e, antropolojik olarak e, Jacobsun'un Amerika'daki derslerine girmesi, onunla dostluğuna başlayan bir dünya yani Lacanatüser ve e, Jakobson'un bir tür beraber devam eden yapısal antropolojinin etkisi ...Elevistos'un çok büyük etkisiyle tabii. Bir tür e, Ferdinand de Saussure'dan gelen, Türkçe'ye imleyen imlenen diye Ankaralıların çevirdiği... E, ...İstanbullu grubunda gösteren gösterilen diye çevirdiği bir Sinifyan e, Sinifiye Fransızcası. E, Fransızlarını e, ara sıra kullanmayı tercih ediyorum çünkü Türkçelerde bazen e, sorun olabiliyor sorun olmasa bile yabancı kalabiliyor. Yani en azından e, bir tür madem ki Fransızlardan bahsediyoruz, Fransızca olarak onların e, kavramlarında kullanmak yanlış gelmiyor bana. Yani saydığım bütün isimler e, Fransızca yazıyorlar. E, yapısalcı antropolojinin e, özellikle Dili alakası, yani Levi dil bilimiyle alakası, tabi Lacan'ın bilinç dışını e, analizinde özellikle önemli bir yere oturtuyor. Yani öyle bir ki e, meşhur, e, işte aslında biraz da ciklet gibi olmuş bir cümle, bilinç dışı bir dil gibi yapılanmıştır. Onun bu önermesi e, şiddetli bir şekilde eleştirilecek e, önce Filiz Guattari tarafından daha sonra da Döloz'dan beri etteki çalışmalarında. Yani böyle bir e, Marksizmin, dil biliminin ve e, psikanalizle, antropolojinin sosyal bilimlere hakim olduğu bir dünya içinde... 68'e doğru giden bir Fransa var. Tabi 68'in etkisi çok büyük. Antio dipin e, yazılışında. Fakat bir tür 68 sonrası olan depresif havaya karşı da bir neşe kitabı diyebiliriz Antoinette için yani en azından kitabı açıp ilk sayfası ilk sayfasının birinci bölümünde kitap Fransa'daki 1972'nin sosyal bilim dünyasındaki büyük, çarpıcı özgürlüğü aynı zamanda bize gösteriyor. Yani e, Gilles Deleuze e, 72 yılında Paris 8 Üniversitesi'nde felsefe bölümünde dersler vermekte hoca. Elis Quattay hoca değil ama e, o da seminerlerini e, yapan biri. Bir e, onun geçmişinde Gerard Uri ile birlikte Laborde Klinik'indeki yani e, klinik çalışması var. Psikiyatrist. Lacan'la dostluğu. Lacan'ın en parlak öğrencilerinden biri. Fris Guattari. Ama bu süreç zarfında e, Lacan'ın sıkışmış olduğu yerde Fransa'da <gülüyor> yeni bir okumaya açılan bir kitaptan bahsediyoruz. Tabi şunu hemen belirtmek lazım ki hem Deleuze'nin hem Guattari'nin Lakan'la hem problematik hem de olumlayıcı etkisi yaksınamaz bir şey. Çünkü Lakan'ın özellikle her an kaçış içinde duran bir öznesi o öteki a otrun küçük a şeklinde yazdığı kavranamaz özne yer değiştiren özne aslında birleş dışındaki o kaçışı, akışkanlığı hazırlayan bir şey ödipi bir tür mitolojiden çıkartıp Freud'çu mitolojik yapıdan çıkartıp bir sembolik üzerine kurmaya başlaması aynı şekilde e, Deleuze ve Guattari için yeni bir hazırlığın başlangıcı zeminin hazırlanması diyebiliriz. Yani kitap birazcık ironik bir ilişkiye giriyor Lacan'ın Freud'e dönüş psikanaliziyle ama Lacan'ın kendi içindeki yeniliği aynı zamanda bu zeminin hazırlanmasında e, önemli bir etkiye de sahip. Hatta o kadar ki Lacan 72 yılında kitap çıktığı vakit bir yandan kendine doğru çekmeye çalışıyor kitabı. Kendi yapısal psikanalizine doğru sembolik ağırlıklı psikanalize doğru çekmeyi çalışıyor fakat farkındaki böyle bir durumda yok. Sembolik Derrida ve Guattari'nin kavramı değil. Ama Derrida'nın sınıf arkadaşı Sorbon'dan François Hattley'nin önerisiyle bir kolektif kitapta yapısalcılık nedir diye bir makalesi var. Orda yapısalcılığı aslında bize Lacan'ın sembolik kavramının üzerinden okuduğunu görebiliyoruz. Yani hayal gücüyle gerçek arasına semboliği sokan Lacan aslında Freud'ün gerçek ilkesi ve haz ilkesi diye ikili ayrımının üzerinden bir yarıkla spaltung dirinlemesine bir yarık öznenin yarılması o zemini hazırlayan döneme ait. Tabi şu ki Hemen vurgulamak lazım. Yanlış anlaşılmasın diye. Yarılmaya karşı Deleuze ve Guattari çizikten bahsediyorlar. Yara. Ne fark var? Biri derine inen Platoncu mağara metaforunun üzerinden gelen bir düşüncenin parçası. Hegelci diyerekteğin ikilik karşılıklığını üçüncü bir ögeyle aşmaya çalışan bir lakanın ürünü ama e, çizik değil. Çizik yüzeyde oluşuyor. Özninin yarılması ise derinlikte olan bir şey. Daha 1969 yılındaki Deleuze'un Logic du Sens anlamı mantığı kitabından itibaren yüzey meselesini daha Felis Quattaria'ya tanışmadan evvel görmeye başladığımız gibi Ödip eleştirisi de daha 69'da ortaya çıkıyor. Ama Lacan'ın <gülüyor> 69'daki logic du sens yani anlamı mantığı çıktığı sırada eee Seminerlerinden birinde bahsetmiş olduğu, Döloz'a yapmış olduğu övgü de dikkate değer diyor övgü. Çünkü Döloz 60'lardan itibaren çok felsefi olarak kabul görmüş kitapların yazarı. Dolayısıyla Lakan çok önemli bir filozofun genç filozofun Lacan'a nazaran varlığını hissederek ona yapmış olduğu övgü Deleuze aslında Lyon'dayken ilk karşılaşmalarının bir ürünü diye düşünmekte mümkün. Çünkü Lacan Jille Deleuze Lyon'da ders verirken bir seyahati var Trenden geliyor Paris'ten Garda karşılıyorlar. Bir yemek yiyorlar beraber. Ve e, Deleuze orada Lacan'a düşünce dünyasının Fransası, yani Fransa'nın düşünce dünyasında aslında çok büyük etkisi olan Lacan'a büyük bir saygıyla yaklaşıyor. Ve o saygının getirmiş olduğu güven içinde Lacan'ın da Deleuze bakışı Aynı şekilde bir tür saygıyı içeriyor. Hatta o kadar ki çok rahatsız olmasına rağmen Lakan 1972 yılında Antiolyo'da çıktığı zaman bize anlatılan o dönemki anlatılara göre etrafındaki beraber çalışmış olduğu İnsanlara edip üzerine konuşmama önerisini hatta bir tür yasanı beraberinde getiriyor. Yani bu kitap üzerine konuşmayalım. Çünkü kitap çıktığında çok büyük bir gürültü oluyor. Yani siyasi bir gürültü var. Aynı zamanda... Maucu e, bir Fransız Mao'culuğunun önemli liderlerinden biri olan Robert Linar Robert Linar'ı çok kısaca size e, anlatacağım çünkü Linar bir ara benim e, Ben Sen'de Paris 8'de hocam da oldu. E, Robert Linar'ın büyük bir e, saldırıyla cevap vermiş olduğu bir kitap Antoedip. Kimi gazeteciler yani hemen Le Monde'da bütün bir sayfa yazı çıkıyor. Döles'in öğrencilerinden biri olumlu bir yazı yazıyor. Linar yerden yere batırmaya çalışıyor. Başka bir gazeteci çok büyük bir ironi buluyor, alay ediliyor vesaire. Yani kitapla hem kitabın etkisi ee, eleştiriyle, alayla, ironiyle, hafif bulmakla ve aynı zamanda da korkuyla bakan bir Marksizm. 72'de başka bir yere doğru gidildiğinin aslında farkına varılıyor. Yani düşünce felsefi olarak siyasi olarak 60'ların, 50'lerin bir tür yani sarsın geliştirmiş olduğu egzistansiyelizmin ve Claude Lévi-Strauss'un ve Georges Dumézil'in etkisiyle oluşan yapısalcılığın sonrası bir yere doğru gidildiğini hissettiriyor. Ve zaten daha sonra yapısalcılık sonrası düşünce diye bir şey bunlara bir kavram yapıştırılıyor.